دوا می دورس الحمد للہ Salih'in اسین چیٹاب 11 asıldır 10 اون bitirdik yine Allah'a sonsuz şükürler olsun iki kat sene sürdü. Bugün en son asıldayız. 11. asıl. Bundan sonra kitap bitiyor. 11. asıl Menhec Ehli Sünneti ve'l Cemaa fi's Süluki ve'l Ahlaq. Nedir? Yeni Ehli Sünnetin ahlak ve adab hakkındaki metodu, yöntemi. <gülüyor> Bu çok önemli asıllardandır. Hem de yarı bayarı sayılır. Neden? 10 tane asılı bir tarafa koy, bu asılı da bir tarafa koy. Çünkü diğerleri Tevri'dir. Senle Rabbinin arasındadır. Buysa, buysa Senle toplumun arasındadır. Ahlak ve yöntem yontem toplumla senin arandadır. Yani bir nevi sen Allah subhanehu teala'nın dinini yer üzerinde temsil ediyorsun. Bu 11 birinci asılda. Çünkü Tevhre olarak sen işi bilirsin ama pratiki nedir? O Allah'ın şeriatini canlandırırsın. Neden Yarı bayarı yarı diyoruz. Çünkü örnek meselesi var ya Resulullah sizin için en güzel örnektir. Allah Subhane ve Teala diyor. İyidir Resulullah'tan. Resulullah şahıstır. İkinci örnek kimdir? Toplumdur. Toplum kimdir? Biziz işte. Musulmanlardır. Allah'ın şeriatine sahip çıkıyorsak üstleniyorsak bunu dillendiriyorsak buna davet ediyorsak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 Evinde kurmadın, mahallende kuramazsın. Mahallende kuramadın, ülkende kuramazsın vesaire Zincirleme gidiyor. Bizim bugün de bu dönemde çiviz içinde yaşıyoruz. 21. Dö Yüzyıl dönemindeyiz. Hicri de 14. dönemdeyiz. Biz bu dönemde en büyük arizelerimizden birisi Tehriyden, pratik birbirine uymuyor. Bu çok önemli meselelerdendir. Çünkü İslam dini neyle gönderilmiş? Cidişte yaptığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّمَا بُعِثُ Ben gönderildim. Neyle? لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ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 رسول اللہ emin. Emin Ghyanet şey söyleyemez. söyleyemez İşte bu sadıktır peygamberlerin پھیغم böyledir Kırk sene sadıkul emin yerleşti toplumda. Ondan sonra ben Allah'ın elçisiyim. Yen de toplum seni sadıkul emin diye tanır. Ne de sadıksın dediğin sözde sadıksın canlandırıyorsun. Eminsin hakiki varissin. Hava nefis şehvet katmıyorsun şeriata. Olduğu gibi anlatıyorsun. Velav senin durumuna muhalif isen. Evet diyorsun doğrusudur budur ama ben bunu yapamadım.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 Neden dümdüz yoldur? Çünkü bu dünyayı yaratan, insanı yaratan hangi yol ona lazım olur? Onlardan elçilerini onuyla göndermiştir. İşte ahlak meselesi o kadar önemlidir. Ondan dolayı bazı arkadaşlar soruyorlar. Neden ahlak meselesi itikat kitabına girmiştir? Şimdi nedenini anladık mı? Allah subhanehu ve teala Kendi elçisine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor Kur'an içerimde? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen azim yüce bir ahlak üzerindesin. Ondan sonra teşkiye ediyor. Allah Teala bir taneyi tezkiye yani onun içini dişini onaylıyor. Onun için bir deneyi sen övemezsin. Diyemezsin. Bu çok iyi insandır filandır. Ne dersin? Değersin bunu ama peşinden ne dersin? Ve la uzekki alallahi ahada. Evet ben bildiğimi söylüyorum. İçini Allah bilir. Onun için ben Allah'a Allah kimseyi temiz çıkartamam. Allah Ahmet'in, Mahmud'in içini benden daha iyi bilir. Ama ben gördüğümü diyorum. Ama bu şarttır Bir taneni övseniz bunu eklemeniz lazım. Nasıl diyorsun? Ben müminim. Diyemezsin. Ne dersin? İnşallah ben bunu. Kimin karşısında iddialı konuşuyorsun? İşte Allah subhanehu ve teala elçisini kendisi iddialı konuşuyor. Çünkü yara yaratandır. Allah bir taneyi temize çıkarttı. O nedir? Temizdir, yücedir. Resulullah da o makama naildir. Ondan sonra ne diyor Allah subhanehu ve teala? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için işte örnek istiyorsanız, sözüyle ameli, sözünden anlamıyorsanız, amelinden insan var. Sem'i işitmesi kültürü yoktur, yani ağırdır, anlamıyor. Ama gördüğünü yapması lazım. Onun için davetiyek para alacaktır.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 Ne dedi ondan sonra Allah سبحانه وتعالی Diğer ayette Fatih surasında Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın elçisi وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Muhammed'den olanlar Nedir Muhammed'ten olanlar? Bir toplumdır Pakete tabitler. Muhammed'e tabitler Muhammed onların imamıdır Onayladı mı? Onayladı Nedir bu? Örnek ahlaktır. İslam'da ilk örnek toplum bizim için kimdir? Ashab-ı kiram. Sonra tabi'inel izam. Sonra etba'u tabi'inel e'lem. Üç dönem. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu üç döneme uyun diyor. Hayrul kurunu karni. En güzel dönem benim dönemimdir. En hayırlı dönem benim dönemimdir. Sonra benden gelen sonra o dönemdir. Sonra o bir dönemdir. Her dönem ihtilaf da olsa, bir hayat, insan ömrü olsa, yüz sene yemişlerse ama 80 sene, 90 sene, yüz sene ise demek ki 3 nesil geçmiş. Bizim ehli Sünnet imamları da bu üç neslin içindedir. Dört imam da bu üç Dönemin içindediler elhamdülillah. Onlar da bizim için şeriat paketini törpülemişler. Bize ne bırakmışlar? Bize bırakmışlar. Bizim işimizi görmüşler. Bize demişler sizin için bir şey kalmadı. Sadece amela koydum Tabi cüncel meseleler hariç. Bir tane çıkmasın ahkam ketsin desin. İştihat kapıyı kapatıyorsun. Hayır. iştihadın mihenk taşını, ölçülerini, her şeyini bize koymuşlar. Bize bir şey kalmamış. Bugün de en büyük allameycihan gelse hiçbir şey yapamaz. Her şey mevcuttur. Ha mevcuttan bir törpüler, bir şeyler çıkartabilir ama yeniden çeşfetmez. Her şey vardır. Elhamdülillah. Neden bizim için bu yolu temizlemişler? İşte bu e, ahlak meselesi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 رسدو en en سے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 Tam tersine nefret ettirdin insanlarla. Görüyoruz bir ne diyorlar? Yahu ne sakkaleler, şervarlılar var. Jület gibidiler. Yazık değil mi böyle söylenilsin? Bizim bu Resulullah'ın mübarek sünneti sakkale, mübarek sünneti bol elbiseye böyle söylenilsin. Yazık değil mi? Bunun vabalini kim verir? Kim sebep olmuşsa terazide karşısına çıkar. bakım orada gitsin, ki kuruş. Yen asabidir sınırı ona orada kurtarsın onu. Kurtarabilir mi? Vay haline. Evet. İşte örnek olmak için 11. aslı anlayacağız. Biz 10 tane asıl bizden Rabbimizin arasındadır. Bunları işleyeceğiz ama bunu ayna gibi kendimizde yansıtmasak ne yaparız?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 itikad kalp dil amel. azalarla amel dilde nazalarla amel nedir işte ahlaktır dilden azalarla amel ahlaktır eğer ben bu kalbimde yaşatmasam bedenime yansır mı yansımaz bedenime yansımasa evime yansır mı yansımaz ama ben İslam'ı yaşadım bedenime de yansıdı he O zaman ben çoluk çocukuma dedirim ne olur? Yerini bular. Ne derler? Bak adam yaşıyor İslamiyet'i ama sen söylesen ya adam yaşamıyor bile. Yani bir hoca sakallı tıraş etmiş, parlatmış, çıkmış kursu'dan sakal sünnettir diyor. Kim buna inanır? Yende tersine bakarım. Bir doktora gidiyorsun, Paketi masanın üzerinde, kül tablasında da sigarası yanıyor. Kendisi de o tabla, kül tablası gibi kokuyor. Diyor sigara, zararlı din içme, hastaya diyor. Dinler mi hasta? Dinlemez. 13 örnek. Eydir sen apartmanda, yen su yen mahallende, evin İslam devleti evinde kurulmasa, inona zamanında bile evine kimse müdahale edemez. Firavun'un zamanında bile evine kimse müdahale edemedi. Hazreti Musa ne dedi? İttahidu min buyutikum musalla. Evlerinizi musallaya çevirin dedi. Yani evlerinizi İslamiyeti devletini ibadeti evlerinizde kurun. Dışarıda yapamıyorsanız. Çünkü en büyük tagut senin evine müdahale edemez. Senin kalbine müdahale edemez. Eydir sen evinde yaşadığın İslam'ı. O zaman sokakta konuşsan adamlar sana, seni dinlemese bile saygı gösterir. Diğer adam yaşadığını anlatıyor. Onun için bugündeki hocalar imamlar niye sözleri tutulmuyor camilerde, sokaklarda? Çünkü o hocalarda örnek yoktur. Hepsi değil tabi istisna. Ama bugün de illa var. İlla nedir? Azınlık için. çok azdır eyler. Ve bu da Allah'ın Teala'nın dediğidir. İlla her zaman insanoğlu hüsrandadır illa. İllellezine amenu. İlla her zaman iman edenler hakkıyla azınlıktır. Demedi amenu bitti mi? Amenu ve amilus Hocalar bugün de takım elbiseli. Traş güzel, he? Arkokrem. Eteket Eydir bunu kim dinler? Ama hoca samimi olsa, kılıp kıyafeti alim kıyıp kıyafeti olsa vallahi sokaktaki başı boş adama bir laf dese saygı gösteririm. Ama şimdi kimse hocaları itibar etmiyor. Bin camiye hoca görür bilmüyorsun bu hocadır. Ne zaman taktı başına sarığı cirdi, cübbeyi bu bu imamıymış diyor.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 11. aslı iyi yaşayacağız. İyi bileceğiz. En önemli meselelerimizden nedir? Ehli sünnetin ahlak ve e e ve ayetimde yöntemi nedir? Süluk ve ahlak. Süluk nedir? Hayat Haritesi yaşama haritası. Nedir Ehli Sünnet'in? Ehl-i sünnet seni boş bırakmamış. Şeriat paketi bir bütündür. Aden Ademze'ye ne dedi Selman-ül Farisi? Vallahi dedi bir kuş havada uçarsa bize Resulullah onun haberini vermiştir. Her şey var. Onun için Yahudiler alay ettiler Selman'la. Her şey diyoruz diyorsun resulumuz böyle dedi.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 İyidir tıbbi meselede biz bir ihtilaf ettik. Ben bir şey söylüyorum sen bir şey söylüyorsun. Çime döneceğiz? Uzmanlara döneceğiz. Değil mi? Bu işin uzmanları çimdir Ben bir tez yazdım sen de bir tez yazdın zıttır. Hocalar var. Kurallar var. Onu ile diğerler senin için doğrudur onun için. E böyleydin işte merteben artıyor profesör olursun vs. tezlerden. Ondan sonra onaylanıyor. Bütün ilim öyledir. Eydir, bizim tezimizi kim onaylayacaktır? Ben diyorum şeriat peketi en güzel pekettir. İnsanoğlunun saadeti bu dünyada ve ahirette de. Karşı tarafına diyor hayır, şeriat peketi iyi değil. Gericiliktir, zulumbatlıktır. İrticadır, karanlığa götürür bizi. Ne o zaman iyidir? Biz yazmışız. Avrupalılar yazmış. Oların peketlerini getirip İslam alemine, Osmanlı'dan sonra yutturuyorlar. Bunu ilan edelim. Tamam ettik. Tamam bizimki yanlıştır. İyidir. Haçam kim burada? Haçam dedik tarihtir burada.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 Kilisenin gerilciliğine karşıydılar. Çünkü kilisede cahil papazlar var. Her şeye burnlarını bilfil sokuyorlar. Ne yapıyorlar? Çeyfi olmuştur. Cahil de toplumuna yaptılar. Barbat ettiler. Fransa'da devrim oldu bunların üzerine. Artık dediler eylen şey ayrılsın. O paketi bize getirdiler. E o batılıydı. papazların zevkine kalmıştır. Aklı çelse kralı bile indirebilirdi. Şeriat devletinde öyle bir şey yoktur. Şeriat devleti haktır. Delil istiyorsan tarihtir. 1400 sene ak bir tarihimiz var bizim. Onun için onun için bu 1400 senede kim İslam'ı karalamıştır?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 Fikirleriyle o da nedir? iman olmadığıysa e dinimiz de gayb dinidir. Aklına yatmaz bazı meseleler. Teslimiyet olmadığı için karşı gelebilir. Ama uygulamada bile İslam dini her zaman ön plendeymiş. Her zaman doğruymuş. Delil, tarih şahittir. Onun için arkadaşlar, ahlak meselesi, meselesi çok önemlidir.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 Bu toplumdaki işte bunlar Müslümandır diyoruz. Ama o hemen Müslüman oluyor, gidiyor bir sağlam hocanın yanına. O da diyor İslamiyet budur, budur. Direkt İslamiyeti Resulullah'ın sünnetinden öğreniyor. Bu sefer İslam toplumuna geliyor. Ne oluyor? Çok geçiriyor. Ya diyor bunlar nedir? Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlarımız Avrupa'da Kendisi Musulman Avrupa'da çocuklarını çok güzel yetiştirmiştir. Geliyor Türkiye'ye en memleketine dönüyor. Baba arkadaş diyor oğlum geldi 13-14 yaşında. Ya demiş baba biz hemen buradan gidelim. Ne oldu? Ya demiş bunlar Musulman değil. Oğlum nasıl Müslüman değil? Ya diyor bunlar yalan söylüyorlar. Bir Müslüman nasıl yalan söyler? Bak çocuk çünkü görmemiş yalan söylemeyi.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 Onun yöntemidir. O zaman birinci kuşağa bağlanacağız. İslamiyet bozulmuş mu? Bozulmuş. Ey insanlar, hakiki insanlar, evliya Allah'lar nedir toplumda bugün de azınlıktır maalesef. Ha biz iddia ediyoruz biziz. Biz olmaya çalışıyoruz. Ama azınlıktır. Ne yapmamız lazım? Hedefe kitlenmemiz lazım. Hedef nedir? Gerçek İslamiyeti anlayıp gerçek örnek olmamız lazım. Tarihin hatasını düzeltmemiz lazım. Hakiki musulman nasıl olur bu toplumda yeniden canlandırmamız lazım. Evet, İslami bir uyanışı var. Elhamdülillah. Ne zaman başladı Türkiye'de bu? Ta 60'ların sonundan başladı. Ondan sonra yavaş yavaş sünnete bağlılık ne zaman başladı? O da elhamdülillah 90'ından sonra başladı. الحمد اللہ سنیہ ملت حقیق اسلامیہ رعایت آداب اخلاق رعایت اللہ عید قدل شرخمہ رعایت حید ediyorlar, adep ahlaklarına riayet ediyorlar itikadlarına, şirke düşmemelerine,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 tik tik sayıyor. Lehine mi aleyhine mi? Herçesi de olabilir. Biz lehine stiyoruz. Aleyh de olur. Kim tıklatıyor aleyhine? İşte bu çötü örnek olanlar, Müslümanlar. Bugün hozalardan tut düz vatandaşa kadar. Çötü örnek olursan İslamiyet'e sayazın tersine tıklıyor. Terazide bunun hesabını vereceksin. Bir tane adam İslam ہدایت رسول غریبا ve şeya'ud garibe fetuba lil gurbah garip başladı nerede garip başladı 13 sene Mekke'de gariptir işkence gurbetçiler ne yaptılar gizlice hicret ettiler Medine'ye kaçtılar ki hicretten önce Habeş'e gittiler he ha? sonra ne oldu izzet oldu izzet oldu izzet oldu 1300 sene Ondan sonra Resulullah ve وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَ Kıyamet yaklaştıkça غربette başlar. Bak başladığı din bir de غرب فَتُوبَا لُلْغُرَبَ Gariblere de müjde olsun. Ne müjdesi? Resulullah'ın konşu olma müjdesi. Cennette onun yanında olma müjdesi. Ama آمہنجو گڑبا ہاکی مسلمان پیرینچ کتن علم و نلا پیر باسکر ریوایت سنن لڑ دے گی چور رسول اللہ دینا ne yaparlar نہیں insanlar bozmuşlar dini Bunlar مسلر دینے ederler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 ahlak ortaya tehyecans Onun için dedik çok ülkeler Orta Asya'da özellikle neyle açılmışlar ahlakla kılıçla değil tacirlerin güzel ahlakıyla İslami yaşamışlar kalpleri fethetmişler Kalbi fethettin yerini adam sana açar kapısını açarsın İslam o ileydi İslam futuhatinde bile Şehirler tıkar teker düşürdü Neden? Musulmanların haberleri o şehirlere geliyordu. Diyordular bunlar çok iyi insandılar, çok adaletli, çok düzgündüler. Onlar da her çeşit yönetimlerinden zulüm görmüşler. Diyorlar onlar gelsin daha iyidir. Bak, sümetin bile adım bile senden önce gitmiş olarak. Bu nedir? Neyin bereketidir? sen İslam'ı uygulamanın bereketi 13 arkadaşlar biz istersek güzel örnek olalım İslamiyet'i hakkıyla yaşayacağız bir de sadık olacağız sadık nedir? içten dış aynen olacaktır her şeyde onaylayacaksın sıddık Siddiq olacaksın sıddıklar da Resulullah'ın yanındadır kıyamet gününde kuraba olacağız kuraba nedir dedik İnsanlar bozar, bunlar ıslah ederler. Demeyin biz garibiz. Bak bu toplum her şeyi bizim daha değişiktir. Evet. Resulullah haber vermiştir. Biz toplumda kılıp kıyafetimiz olsun, adabımız, ibadetlerimiz, ahlakımız değişiktir. bir Birçokumuz var toplumda. Gediyorsun, ailemiz ne diyorlar? Ya sen bu nereden getirdin? Ya hocalar bu kadar senin gibi sıkı değil, katlı değil.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 hemen dikkatini çekiyor سر یار رسول اللہ نسل diyor شرم حمین میں سلیہ وحیم اردن دئی ماس در ارنکھانی تک قیامت گی نقد حمین یار رسول اللہ سوری الوق شوق تر سور Çünkü kurtuluş meselesidir bu. Ya Resulallah. Kimdir ataşta olmayanlar o zaman? Yaşullah diyor 73 fırkaya ayrılır. Hepsi ataştadır bir tane hariç. Hemen kimdir ya Resulallah o biri? Kriterleri nedir? Şartları nedir? Nasıldılar? Diyor ki kim ma ana aleyhi ve ashabe. Kim benim o ashabım. Yolu üzerindeyse. Benim o ashabımın yolu üzerine olanlar kurtarılmışlardır. Ma'ane aleyhi ve ashabi. Onun için biz birinci kuşak diyoruz. Ahmet Mahmut demiyoruz. Ne zaman Ahmet Mahmud'e öne geliriz? Ne zaman Ahmet Mahmut birinci kuşaka birebir uyursa. O zaman Ahmet Mahmut ister istemez birinci kuşağın neydir? Uzantısıdır. Örnek devam ediyor. Kıyamete kadar. Min He? -hak. Ümmetimden bir taifa var, her zaman hak bir rivayette de diyor متا می onları kimse روحما لوار Devrenseler bile bunlara zelal veremezler. Neylerine? Yollarından ayrılmaya. Bunlar yollarını devam edirler. Velevçi azınlıktı olsunlar. İşte Allah'tan arzu ederiz. Selefi salihinin hakkıyla ciden yolunda olsak biz o tayfa olalım. Neden? Himmetimiz yüksek olması lazım. Şimdi bir der ki cahil sen kendini tezkih ediyorsun grubunu, cemaatini fikir olarak tezkih ediyorsun. Hayır. Bizden Allah Teala himmetimizi yüksek istiyor. Biz bu taifa olmak için fırkay-i naciye taife-i mansura kurtulan toplum, zafere nail olan, desteğe nail olan toplum neyi olmamız lazım biz? Bunun kriterlerini bilip hedefe, bu, bu toplumun şeyini, kriterlerini hedefimiz bu olacaktır. Bunların hedefine biz kitleneceğiz Ama yolda neye kadar yapabildik o ayrı meseledir. Ama himmetimiz yüksek olacaktır. Bir mumine ne yakışır? Himmeti yüksek olsun. Himmeti ne de yüksek olsun? Her zaman Allah rızasında yüksek olsun. Ama şeytan yön değişir. Şeytan yolunda himmetimiz bugün de çok yüksektir. O da nedir? Şerdeysen zine yapıyorsun, içki içiyorsun. Hayır, namaz da kılıyorsun. Ama çoluk çocuk diyorsun. Bunlar da ibadettir. Koşturuyorsun. Dünya için öyle koşturursun için. O kadar himmetin yüksektir. Ahiretin için gelirken maalesef sınıfta kalırız. Aslında biz himmetimiz Allah rızası için yüksek olması lazım.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 Sorma deme Ya Rabbi beni yeter ki cennete koy. Kıyısına, köşesine. Cennet 100 derecedir. En alt derecede olsun önemli değil. Yeter ki ben cennete gireyim. Hayır. Mümine yakışmaz. Hakiki مومinin himmeti yüksek olması lazım. Limiti yüksek olması lazım. Sıddikin شهدہ limiti. O da nedir? Firdaus اَلَا اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهِ فَاسْأَلُوهُ Firdaus sorun Allah Teala'ya.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 paket nedir? Şeriat paketinde iki şey var. Üçüncüsü yoktur. Yap yapma. O kadar. Bunu yap bunu yapma. Bunu iyi öğreneceksin. Doğrusunu öğreneceksin. Yok Ahmet Mahmud bozuluğunu uğramış onu. Bize yutturuyorlar. Hayır. Birinci kuşaktan öğreneceğiz. Dört imamdan öğreneceğiz. Ondan sonra bu paketi canlandıracağız. Neyle? Dilimizle. Davet edeceğiz onu.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 allah Teala cennete, kullara, hiç dünyaya da ihtiyacı yoktu. Bu evreni hepsini niye yarattı? İstedi kendisi için kullarını yaratsın, ö has kullarını getirsin, ebedi olarak onlardan yaşasın. Aynen yerde. Onun için cenneti yarattı. Yoksa Allah-u Teala'nın herşi suyun üzerindeydi. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَعَ قَبْلَ اَنْ يَخْرُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeri gögü yaratmadan önce herşi suyun üzerindedir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 Ne mutlu bize Allah'ın o has adamları olsa. Ama bu temenniyle değil, neyledir? Ameldedir. Çünkü Allah Teala o bir dünyada insanları mahkemeye çekerken bir terazi yaratmıştır. O terazi iyi amelden kötü ameli tartar. Hangi ağır gelir? O terazi iman tartmaz boş iman. Kur'an haf tatmaz sadece amel yapar. Amelin de salihin yapar. Amelin olmasa sabahtan akşama kadar sen git İslam'ı yay. Hind'e en güzel şekilde yay. Birinci kuşağın İslam'ını yay. Amel etme sen cehennemlisin. Hem de ebedi. Hem de ebedi. Amel olmasa kurtuluş yoktur. در اللہ تعالی در چھ سے ہر شے در اللہ نہ در شی sadece Allah'a yemin eder باسکا سے باباً بابا اللہ تعالی Allah Allah İnsan oğlu kimdir? Hazreti Adem'den ta kıyamete kadar. İnsan oğlu hepsi husrandadır. Sonra rahmet geliyor. Peşinden ayet. İstisna ile ama illa. nedir dediği her zaman azınlıkçı kullanılır. Hepiniz dışarıya Ahmetle Mahmut Kasım'dır. Ama yarınız kaldı bir değil. ille değil. İlla azınlık. İllellezine amenu. ille cimler kurtarmış ya, ya Rabbim illelzine amenu iman edenler. Eyvallah ben de iman ediyorum. Ama amel etmiyorum. Madem imandır. Murci'iyim mi? Değil mi? İman ediyorum. Amel önemli değil. Hayır. Cehenneme gidersin. Ne diyor? Illelzine amenu ve amil'is salihat. Vav şartiyedir burada. İmanın şartidir. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صَالِحَ عَمَلَت إِشْهَدَ لَكِ gördün mü ve amilussalihat salih amel etmesem şebhatına şema kadar ben burada televizyonda çıkayım yok yer üzerine hepsine doğ, doğru İslam'ı anlatayım ama amel etmesem dediğimden ebedi cehennemde ve amilussalihati salih amel işlerler terazi salih amel tarttı Ondan sonra ne ve ki bir tane gelsin ki desin ki e, salih amel ben de işledim filan. Hayır. Örnek olarak salih amelin de örneğin veriyor. Nedir bil örneğin? وَتَوَاسُوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوْ بِالْصَبْرِ Ne demektir? Hakkı tavsiye edirler sabrı tavsiye edirler. Allahu Ekber. İşte gariblerin matodu. Kurturan toplumun matodu. حق ن دردہ حق سے ان شاء اللہ حقیقی سلامان حقریس حقیورس بات حق yani سنگ almış چلو سنسا نیلورت olur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 örnek dünya سبرہن یا سگلار Yorulmadan para çalarsın, yürütersin, gönül ister. ama yapmıyorsun, sabrediyorsun. İşte şeriat paketi budur arkadaşlar. Gördük mü? Onun için yaşayacağız. Evet. 11. esas çok önemlidir. İnşallah bu bir ciliş oldu ona. Öyle de olmuyorduk ama öyle oldu. Ama inşallah önümüzdeki derste bu as bu paket şeriat paketindeki yarı bölümü dedikçi. Yarısı gibi şerttir. Çünkü örnek oluyoruz. O ahlak bölümünü teker teker sahabenin ahlakını açıklayacağız. Bir müjde de vereyim size buradan. Acele etmeyeceğiz. İster bıkın, ister bıkmayın. Orta yolda yine gideceğiz. Çünkü bu ki yarı kitaba bedeldir. Ahlakımız nasıl olacak? Bunların hepsini teker teker kriterleri anlatmaya başlayacağız. Hatta Kimse ben bilmiyordum. Bileceğiz. وطواسو وطواسو nedir onu da anlatacağız ona göre پکیت hazırlık ندرا ol, hazırlıklı olun Bu biraz bu ders, 11 ders belki sürer. Ama bu da en güzel derslerimizden sayılır. Çünkü bizi kurtarandır. Evet itikadı bildik, amele koyulmasak kurtarmaz bizi. Ama itikadı bildik, amele de koyulduk, Allah'ın rızasını kazandık, Resulullah'ın konşusu olduk. Allah hepimizi, babalarımızı da, geçmişlerimizi de, gelecelerimizi de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem cennette konşu etsin. Ama. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.